Evet Karagöz'üm. Yeniden geldik stüdyoya. Geldik evet. Beraber yaptığımız şeyleri neden bir de bana anlatıyorsun ki anlamıyorum. Vurgu olsun diye. Neye vurgu? Gelmeye. Gelmekte problem yok. Birazdan konuşmaya başlayacağız. Bence daha çok üzerinde durulması gereken konu bu. Var mı bir konumuz? Yok. Konu olmayınca konuşamayız tabii. Bazen konuşurken çıkıyor ya konu. Ona bir ettim. Olur mu öyle şey efendim? ...bir hazırlık, bir çalışma, bir etüt olmaz mı? Radyonun müteahhiti miyiz biz kardeşim? Binayı mı yeniliyoruz, ne etüdü? Ne konuşacağız şimdi mesela? Bilmiyorum. O zaman mesela bilmemek üzerine bir çalışmamız olmalı. Çok gezmeyen mi bilmez, çok okumayan mı? Bak işte, al sana bir konu. Hadi konuşalım o zaman. Bence çok gezmeyen daha çok bilmez. Dur Karagöz dur. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun, ben ne diyorum? Ben diyorum ki konu bulmak sorun değil. Önemli olan boş konuşmamak. Tamam dolu konuşacağım. İşte bir konu sana al. Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan? Bırak efendim bu konu mu şimdi? Konu tabii beğenemedin mi? Bence ne yumurta tavuktan ne tavuk yumurtadan. Hepsi horozdan. Karagöz'üm bırak tavuğu horozu. Ben diyorum ki bir hazırlık yapmamız lazım. Okumamız, yazmamız, çizmemiz filan. Boş ver okuma yazma şimdi. Hem biz burada konuşuyoruz. Ne yapacağız okumayı, yazmayı? Konuşuyoruz ama boş konuşuyoruz. Boş konuşmakta maharet birim. Dolu konuşan kaç diyişi gördün ki sen... Olmaz efendim olmaz. Bu ne bize ne de bizim radyomuza yakışmaz. Al bakalım bunu Karagöz'üm. Bilginin temelleriyle alakalı bir kitap bu. Tamam tamam eve gidince okurum. hayır. hayır. Şimdi okumaya başla. Eve gidince okurum dedim yahu. sık boğaz etme adamı. Neden evde okuyorsun? Yoksa senin okuman yok mu? Ne alakası var canım? Okuman var tabii ki. Oku bakalım şu cümleyi. E, Emel eve gel. Ne var ki bunda? Saçmalama Karagöz. Saçmalama. Gazali'nin kitabında Emel eve niye gelsin? Beni dumur ettin yalnız şu anda. İlkokul ikinci dönem terkihi Yarından tezi yok. Okuma kurslarına başlıyoruz Karagöz.